La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y murió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 mi corazón lo que, que por le di mi corazón.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 está hoy pasar de vi por mi gran ciudad y en vos descubrirí que la copia sos de una que la y que como vos porteña fue sola flor de buenos aires porteñita primorosa digna nieta de la mesa que paseaba majestosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales sola flor de buenos aires porteñita y dos no ya keşke diye, çünkü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 Hugo Diaz'dan dinledik. Milonga para una armonica. Armonika için bir milonga. Şimdi de bandoneon için yazılmış bir parça ile devam edeceğiz. Ancak bundan önce e, tekrar hatırlatmak gerekir ki 94.0 açık radyoda 94.9 açık radyoda El Fueje programındasınız. E, sevgili Ömer Madro'nun ilk başta sorduğu ve e, dolayısıyla bütün dinleyicilerinde tahminimizce merak ettiği şeylerden biri olan El Fueje ...nedir'i biraz açıklamak istiyorum müsaadenizle. El Fuege aslında Fuelle yazılan... ...İspanyolca bir kelime Fuelle yazılıp Fuelle diye okunur... ...ve körük demektir. Lakin Buenos Aires'te Arjantin'de Fuelle diye... ...Y ile yazılıp Fuelle diye okunur. Yine körüğü ifade eder ancak bu sefer spesifik olarak... ...Bandaneon'u tarif etmektedir aslında. Dolayısıyla Buenos Aires'te Fuelle... ...Fuelle'den Fuelle'den farklı olarak... ...Bandaneon'u kasteder...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 ifade etmiş hansı yaralamış e, yakalamış ve tango müziğine de o büyülü sesini vermeyi başarmıştır dolayısıyla esasında kucağımızda çaldığımız bu kara kutu tangonun büyülü sesidir dolayısıyla bu programın ismi tangonun büyülü kutusu olarak ismini de buradan almaktadır şimdi bu kara kutu için yazılmış bir tango ile devam edeceğiz bir piyazola bestesi dinleyeceğiz şimdi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 ...koymaya ve bir karakter kazanmaya başlıyor. Kendine ait bir ismi olmaya başlıyor. Piazzolla'nın bu bestesi de Tristeza de un doblea. Doblea'nın hüznü manasına geliyor. Ancak bu sefer bunu Piazzolla'dan değil... ...Alfredo Marcucci'den dinleyeceğiz. 1929 doğumlu olan Alfredo Marcucci... ...1940'lar velilerde Arjantin'in... ...Carlos Marcucci, Eduardo Bianco... ...Raule Caplun, Julio De Caro... ...Julian Canaro...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 Marcucci ve Ensemble Piaggio'yu öyle dinliyoruz. Tristeza de un doblea. Bu parça Ankara'ya geliyor. Oh, <laughs> oh,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 Birçok orkestra ile çalıştıktan sonra 1929 ile 38 yılları arasında Canaro orkestrası ile yaklaşık 180 kayıt yapmıştır. Şimdi yine bir Canaro, Canaro bestesi olan, bir Canaro şarkısı olan Jean-Nosse, Kemehan, Eccatus, Ohos'u dinliyoruz. Ada Falcon seslendiriyor. Yüce, Yo seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni mi tus labios y el besar mis labios se olvida el dolor toco para mi con ojos de ilusión que alumbran la pasión y albergó para ti tus ojos contesellos que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al que rara con frenesí tus ojos para mí serán camino que confebrillaran por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches he insomnio en tus ojos pensando pases, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé.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 mi camino que con semedia por un sendor de esperanza ohos so, no gözlerin bana ne yaptı bilmiyorum dedi 1936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 Bunu söyleyen orkestra muhtemelen Asti Scheroydu. Asti Scheroy'un kurucularından Hulyar Peralta'nın 2012 yılında çıkardığı ve kendi tipik orkestrasıyla ile çıkardığı ve bu çizgiden devam ettirdiği yeni tango anlayışının bir yansıması olan bir parça ile devam ediyoruz. Undisparo en la Noche albümünden Perdidos geliyor. Cuando la noche que va abriendo la piel de los perdidos es un hijo el que llora sin saber a ha nacido una angustia que gana la... As hecho de almas desgarradas, sabera cada paso que esta todo podrido y que el sol de a sin rato, mañana sera el mismo. No esta de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando acá desperdicios que envenenan todo al oxidarse el metal. Que corta tus barajos busca refugio donde estar bien solo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 El Foyce ile Tango'nun büyülü kutusunu her hafta sizlerle birlikte aralamaya devam ederiz. Şimdi Alas Tango geliyor. 1997 kaydı. Tango'nun kanatları. Tango'nun kanatları ve Tango perileri her zaman sizlerle olsun. Hoşçakalın. La llevaba con él tan pálida en su vestido negro volaba de placer, Bir gözle bakıyordu, gözlerinin gözlerine bir göz, her bir göz. Her penumbra y en un brindis de champan la sala fue quedando oscuras el día que se baile tango en las calles del amor cara a cara Ojos cerrados corazón a corazón esa fue una historia Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria